Zege'nin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Kanada toplulukları küresel ısınmanın artan etkilerine karşı korumaya yardımcı olmak için 1,6 milyar Kanada doları tutarında yeni federal fon taahhüdünü ve buna da dahil eden ilk ulusal iklim uyum stratejisini yayınladı. Dünyadaki birçok ülke gibi Kanada'da iklim değişikliğinin neden olduğu sıklaşan aşırı hava olaylarıyla mücadele ediyor. Hükümet afetlerden kaynaklanan ortalama yıllık kayıpların 2030 yılına kadar 15,4 milyar Kanada dolarına ulaşacağını tahmin ediyor. Uyum stratejisinin amacı federal politika ve yatırımla bu kayıpların azaltılmasına yardımcı olmak. Araştırmalar uyum önlemlerine harcanan her bir doların Ekonomi çapında hem doğrudan hem de dolaylı faydalar da dahil olmak üzere maliyetlerde 15 Kanada dolarına kadar tasarruf sağlayacağını gösteriyor. Yani bir harca 15 al. Federal Çevre Bakanı Stephen Gibault yaptığı açıklamada iklim değişikliğine de mücadele kapımıza kadar geldi. Yalnızca iklim değişikliğine neden olan emisyonları azaltmakla kalmamalı. Aynı zamanda hali hazırdaki değişikliklere de uyum sağlamalıyız dedi. Ülke dünyanın en büyük dördüncü Petrol üreticisi konumunda ülkenin uyum stratejisi ise 5 önceliğe odaklanıyor. Sağlığın iyileştirilmesi, dayanıklı kamu altyapısının inşası ve sürdürülmesi, doğa ve biyolojik çeşitliğin korunması, ekonominin desteklenmesi ve iklimle ilgili felaketlerin etkisinin azaltılması. Belki petrol üretimini durdursalar en iyisi bu olacak. Güzel bir haberle devam edelim. İzmir ile Tire ilçesi Büyükkale ve Küçükkale mahalleleri Kartal Dağı mevkiinde yapılması planlanan Mermer Ocağı projesine ait arama ve işletme ruhsatları iptal edildi. Dava konusu ruhsat sahasında yer alan Kartal Dağı yaban hayatının yoğunlaştığı, farklı türden canlıların yaşam alanı olan ve Küçük Menderes Havzası'na su sağlayan temiz su kaynaklarını da barındıran bir bölge. Dağın eteklerinde yer alan geniş yayılımlı zeytinlikler bölge halkının birincil geçim kaynağı. Bölgede tescil edilen birinci ve üçüncü derecede arkeolojik sit alanları ve dağ patikaları bölgenin ekolojik turizm potansiyelini de öne çıkarıyor. Tire Belediyesi'nin davacı olarak yer aldığı davada İzmir 4. İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme yapılması planlanan Mermer Ocağı projesine ait arama ve işletme ruhsatlarını iptal etti kararda zeytinlik alanlarda yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak öncelikle dikkate alınması gereken özel düzenlemenin 3573 sayılı kanun hükümleri olduğuna kuşku bulunmadığını ve anılan kanunun 20. maddesinin amacının gerekli tedbirler alınmış olsa bile zeytinlik sahalarında ve bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri hariç Kimyeviye atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma ihtimali bulunan tesislerin yapılmasını ve işletilmesini önleme amaçlı olduğu açık dendi. Dolayısıyla izin verilmedi mermer ocağına. Türkiye'nin ikinci büyük tuz gölü olan... Tuz Gölü'nde kuraklık ve suların azalması nedeniyle flamingolar göçe başladı. Göldeki kuraklık ve suların iyice azalması nedeniyle flamingolar yiyecek bulmak için Mamasın barajına akın etti. Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarındaki kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü'nde bilimsel araştırmalar yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi ve çevre meyendisi Prof. Dr. Hatim El Hatip de bölgedeki yağış yetersizliği nedeniyle gölün kirlenmeye başladığına dikkat çekti. El Hatip gölün kirliliği bariz bir şekilde görülmeye başlandı. Özellikle bazı yerlerde çöplerin atılması, evsel atıkların orada bırakılması hastalık nedeni olabiliyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Su sıkıntısından ziyade artık kaliteden de bahsetmeye başlıyoruz yine Profesör Doktor Elhatip Tuz Gölü'nü besleyen drenaj kanallarının kirli olduğunu, bunun da gölün kirlenmesine neden olduğunu belirterek kirliliğe gelince orada ne kolektör var ne de arıtma tesisi söz konusu. Özellikle drenaj kanallarında bu tür kirlilikler maalesef toplanamıyor ve temizlik yapılmıyor. Eysel atıklar dediğimiz plastik atıklar ve karton atıkları gibi buna benzer atıklar da dereler ve kanalları doldurmuş. Maalesef oradaki bir plastik atığın geri dönüşümü 500 yılı alıyor. Bunun kendiliğinden yok olması için 5 neslin geçmesi lazım. Atıklar ne Çevre Bakanlığı'nın emrettiği standartlara uygun ne de alıcı ortama uygun diye konuştu. Yeşil Düşünce Derneği 3 Aralık'ta 2022 Cumartesi günü yani 930 1709 saatleri arasında 3 Aralık 2022 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Selici Toplantı Salonu'nda yani Beşiktaş'ta Eko Kırım ve Doğa Hakları Konferansı gerçekleştiriyor. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekolojik kriz ve iklim krizine çözüm sunabilmek, daha fazla ekokırım yaşanmasının önüne geçebilmek adına doğaya var olma hakkı tanıyan bir hukuk sisteminin imkanlarına dair yürütülen teorik tartışmaların ve uygulamaların aktarılacağı bir toplantı bu. Ülkemizde ve Avrupa'da yürütülen hukuki mücadele deneyimleri paylaşılacak. Konferansa herkesin katılımına açık. Katılım için sadece Yeşil Düşünce Derneği'nin web sitesinde veya sosyal medya hesaplarından bir katılım formu doldurulması gerekiyor. Evet 3 Aralık 2022 yani bu cumartesi günü saat 9.30'da 17 saatleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özer Seliçi Toplantı Salonu'nda bu cumartesi Bekliyor Yeşil Düşünce Derneği katılımcılarını iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.